Into... Modern sabahlar, peine, modern sabahlar, modern <quie> sabahlar. Na na na na na na na you, feel my heart, Ay, Oktay Bey o son kısmını çok iyi yaptınız ya. <gülüyor> Zaten bir dat, dat, dat kısmıydı değil mi o? <gülüyor> evet. Günaydın o da, sevgili dinleyiciler hu. Günaydın sevgili dinleyiciler hu. Bu <gülüyor> <Huhu> mu <manjero>. Burada <gülüyor> evet, yani var. burada burada yoklama yaptık. Ee, bakıyoruz. Ee, bir diğer arkadaşımız. Çok değerli arkadaşımızı maalesef buzda Maal kaybetti. Ya beni ne kadar çok düşünüyorsunuz ya. Gerçekten Niye? yani. Hiç beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim Ya Oktay Bey ama aşk olsun ya. Bir biriniz bir biriniz. Valla yani. Ne biriniz ne biriniz. Bir biriniz geliyor yayına bir biriniz geliyor. geliyor. Hiç yayına. yalnız kalmıyorum valla. Bazen hiç üçümüz yandan. gelmiyoruz. Oh valla haftayı yediniz ya. O da bana şey olsun. <gülüyor> dün, dün pek çok yorum aldık. Dinleyicilerimiz programımızı çok beğenmişler. Ay en sağ olsun. En komik programlarınızdan biri oldu diye. Pizzat e, söylediler var. bana. Vallahi. Gelmeyince siz gelmeyince çok gülüyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Valla biz de gülüyoruz gelmeyince. Ne yanağı söyleyeyim. O zaman arayın. Ne? Neyi arayın? Bizi mi arayın? Yok bir takım mesajlara ben radyo kanalıyla cevap veriyorum. Ha tamam. O zaman arayınız e, ya da biz arayalım. Yani bir şekilde e, telefonumuzu arayalım diyorsun. Telefonumuzu arayalım istersen. Telefonumuz var arayalım. Kimi arayalım? Çevir bakalım numaraları kimlere kimlere ulaşabilecek, kimlere kimlere ulaşabileceğin. Ee, valla şu iznişler. anda telefonumuz geldi zaten. Geldi mi? Geldi. 12 bir iki... E... Uhu. Alo. Alo günaydın. Keyif ansikluluğundasın yeni bir sayfa. Keyifler olsun ya A valla. Vallahi bu bana da sürpriz oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> e e e ne kadar iyi ya. Çok teşekkür ederim sağol. E bugün yayına bağlandın. Keyif ansiklopedisi mi? Keyif ötesi ansiklopedisi mi? Yok ya ayaklı keyif ansiklopedisi bu adam. Resmen ayaklı keyif ansiklopedisi. <gülüyor> ben e, yani bugün orada olmayı çok isterdim gerçekten de. E, Demek yeterince istemiyor musun Ege? Çünkü yeterince istesen neler neler yaptığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani sizi keyifle dinliyorum evde. E, dedim ki bir arayayım bu sevgili dostlara bir merhaba diyeyim. E, bu ilk programda bir moral olsun. Çok teşekkür ederiz. Bakalım nasıl olacak ee, bugünden itibaren yayınımız. Çünkü bugün <gülüyor> e, önemli bir gün. Bugün ilk Cemre havaya düşüyor biliyorsunuz. Vallahi bir emin misiniz yani, diye sorasın. Hiç şaka kaldırılacak şey değil şu anda. Yani e, bu konuda şaka yapacak şakakan olsun. Yani. Bu konudaki şakaya gülecek olduğunda takabım olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim cuma duamı evet. olarak geçsin kayıtlara. Vallahi Oktay Bey büyük ya. laf ettiniz. Ne yalan söyleyeyim şimdi ben gık diyemeyeceğim buna. Altına imzamı atar geçerim. Bas geç. Ee, keyif ansiklopedisi diye başladık. Ayaklı keyif yılına. ansiklopedisi lütfen. Bundan sonra ee. Ege kayacağım. Baby Babyface değil. Ee, ayaklı keyif ansiklopedisi Ege Kayacan. <gülüyor> Niye? Sarı kanat tutmadı mı ya? Sarı kanat bir süre böyle tuttu iki gün ama maalesef aynı randımanı alamadık. İstersen i̇şte Fahir haksızlık olmasın. Stüdyomuzda olmadığı için Ege e, çok dahil olamıyor gibi olmasın. Önce ona söz verelim. Evet Ege. Çünkü stüdyoda Değilsin sen Ege ee, dinliyoruz seni. Evet çok çok haksızlıklar oluyor. Şimdi ee, ilk önce mainstream Ege kayacağın hiç tutmadı ben ona bozuldum. Onun o, o yalnız İngilizce İngilizce değil o ana akım Ege diye geçiyor. Rus. Yani Doğru, o... O, o o tutmadı o niye tutmadı niye olmadı o. Hmm. onu araştıracağız onun yanına T koy. Vallahi teflon gibisin. Yani Ege yeni yeni malzeme gibisin yani bunu iyi bir an tutmuyor senin üzerine tutmuyor tutmuyor tutmuyor. Vallahi arkadaşlar genç arkadaşlar öncelikle keyifli yayınınızı. Baktım bana bir pas atılıyor hemen bağlanayım dedim. Evet Oktay doğru 28 Şubat cumartesi gecesi tatbikat sahnesinde şahsi şovum olacak. Biletlerde mailten alınabilir. Aynı Konuyu çok de, doğru e, bir yere getirdin Ege. Gerçekten de yani o pası güzel e, aldın ve güzel yani göz. Göğüs... Oktay pasları açıyor açıyor. Sen hiç şey yapmıyorsun. Dedim herhalde pasları bana açıyor bağlanırdı. E, şunu da söyleyeyim. Biletler var. Aynı şekilde tatmik hastanesi kişilerinden de alınabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Keyifler olsun. Bu keyifli günü keyifle bekleyeceğiz. Hatta sabırsızlıkla bekleyeceğiz. E, Oktay sustum. E, e, ben dediğim gibi sana haksızlık olmasın diye sen çünkü Ankara'dan bağlanıyorsun yayınımıza. Ankara'dan bağlanıyorum evet. Onunla ilgili bir haksızlık olmasın diye. E, tamam e, o yani kaba bir hesapla 28 Şubat yani bundan 8 gün sonra e, kaba bir hesapla bugün ilk Cemre havaya düştüğüne göre 7 gün sonra nereye düşüyor? Suya mı düşüyor? Suya düşüyor. Ondan sonra da toprağa düşüyor. Yani ee, tam suya düştüğü de... esnada neredeyse yani suya düşmesinin Sine, hemen akabinde... Hemen ertesi günü e, Ege'de sahneye düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ayaklı yani keyif ansiklopedisi bu, senin. E ben kendime giyif diyorum ama e, bu esniden sonra giyif asiklopedisinde bir fasikülüm sadece. <gülüyor> e, bizi ciltlemeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öyle değil miyiz? Yok Herkes. ya bizi fasikül fasikül versinler ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Ee... Bugün kar yağışı var mı siz oradan daha öyle. Ulaşırız, Biz bayağı de. bir dışarıda kapının önünde baktık ee, Fahir'le dışarıya şöyle gökyüzüne doğru kar yağışı var mı yok mu? Baktık yok. Bence olabilir. Cemre olamaz. Cemre düşerken çünkü şey olur mu? O da düşer mi? Tabii herhalde? olur canım. Sonuçta e, Cemre bu. Neyi kullanacağını bilemezsin düşerken. Hava durumu olarak. Oktay onu uydurmadın değil mi? Cemre suya düşüyor falan filan Aa, diye. canım uydurmadım ya. Bugün e, Bahar'ın e, müjdecesi baharı, mi diyorsun? Bahar'ı muştulayan en önemli e, şey olan Cemre. Neyse hadi ağır konuşmayayım diyorum. O yüzden ya böyle efendiliğimi takınarak en efendi halimle konuşacağım lan. Neyin baharın müjdecisinden bahsediyorsun dışarıda? Arabayı ben sabahleyin ne kadar temizlemek zorunda kaldım. Üstünde hala buzlar var yani. Faiz senin şeyin. Hayırı... Hayırı... <gülüyor> <gülüyor> Bak adam evinde olmasına rağmen gene Davul hiç bir blastlerini şey yapıyor ya. Helal olsun Ege Kayacan. Akustik mi kullandı Ege yoksa şey mi kullandı? Çünkü böyle biraz elektronik geldi Davul... Evde evde elektronik Elektronik diyeyim. var değil mi? Evet o fark edildi. Nasıl oldu Ege Kayacan? Biraz anlat bize nasıl oldu? Valla e, dün sabah radyoya gelip de ikinizin de gelmediğini gördükten sonra bir hayal yaşadım biliyorsunuz. Ulan aynı açıklamayı biz yaptık. Biz galiba. yaptık evet. <gülüyor> Daha doğrusu açıklama değil biz geldik. <gülüyor> yani yani geldik. hayır açıklama deyince şey, şey oluyor. Tabii ya. canım. Siz ne taraftaydınız ben o şey, deponun orada baktım size. Ben mutfağın tarafındaydım. Her zaman mutfağa eee. geliyoruz diye mutfağa geldim ben. Yapmayın ya. Ben de hava soğuk diye depoya gelmiştim. Sen şimdi. nereye geldin Fahir? Harita odasına geldim ben Harita odasına geldim baktım abi. Abi normalde salı günleri harita odasında buluşulmuyor mu? Abi ne bileyim ya ben de çünkü yoğunluk var zaten bir taraftan kafam bir dünya yani. O ben, zaman bir, şöyle diyelim bir talihsizlik olmuş. Bir talihsizlik evet hakikaten. Bir aramayı bırakalım. Büyük bir talihsizlik oldu ama dinleyicilerimizin çok hoşuna gitmiş dünkü programımız. Tepki mi göstermişler? Yo, göstermiş. En güzel program mı diyorlar çok bayağı falan diyorlar ya. yani sizin gelmemeniz çok komik ve <gülüyor> çok çok eğlenceli bir program oldu falan filan çok diyen dinleyicilerimiz çok gerçekten... Ee, ara sıra düşünelim diyorum ben bence madem. De, bence de ara sıra düşünelim. O zaman şöyle yapalım. Burada bir söz verelim bence. Bir söz verelim. Tamam. Pazartesi günü diyelim. Burada yine bu stüdyolarda eksiksiz. Bakın altını çizerek kalın harflerle söylüyorum. Eksiksiz. Tam kadro... Aklıda işte öyle yapalım. Herkes... Bir de arkadaşını getirsin. Çok güzel. Çok güzel. O da garanti olsun. Herkes e, bir... günlerinde acısını çıkarmak adına? Nasıl istediğimiz... Keyifli bir arkadaşınızı getireceksin. Keyifli. Ha, herkes keyifli. keyifli bir arkadaşını ha, tamam. getirecek. Çünkü istediğin... Yani herkes bir arkadaşı getirsin deyince... Biliyorsunuz programımız <gülüyor> keyiften çatlıyor. O yüzden onu bozan bir şey olmasın diye ben şey yapayım. Sorayım dedim. Keyifli bir arkadaş oldu Herkes keyifli, keyifli bir ya. arkadaşını getirsin. Ve pazartesi burada bir... Ee, keyif kutlaması yapalım derim ben. O zaman keyif, diyelim, keyif ötesine geçiziz diyorsun yani. Sen. Ee, keyif antiklo yazılacak kadar değil ama keyif Wikipedia'sında bir e, sayfa olacak kadar keyifli birisi. Ne kadar güzel yani ne kadar güzel. Mesela yani. Buğra Bey sormuş e, bugün program var mı diye sormuş Twicer'dan cevap veriyorum. Evet birazdan, başlayın, birazdan, başlayacak. birazdan başlayacak Birazdan başlayacak Keyif ötesi e, Fasikül fasikül keyif ötesi, e, ne burada Hepsini birden vermiyoruz çünkü çalışırsın. o da fazla gelir yani değil mi? Onu fasikül fasikül dinleyiciler de alışsın <gülüyor> diye Çünkü birden ver de o şıkılır gider <gülüyor> ya, a, bak, Resmen ya. yine bugün muzipliğin üstünde <gülüyor> Ya evet Keyifli bir muziplik Ege sende de hınzırlık var yani bir taraftan Zeynep son ne zaman muziplenildi? Bana Anladım. dün denildi Muzip. Kim dedi? Yani kim dedi ben de saklı olsun. Ege'ye ne zaman Muzip dendiğini hatırlıyorum. Akif peki demişti Ege <gülüyor> Muzip. <gülüyor> evet, evet. Mizanla mücadelede muzip. biliyorsun. bir yaklaşım tarzıdır Muzip. Ya canım tuşlama. annem bana hep benim bana, beni Muzip olarak tanımlar. Muzip. Ama kaç sene oldu? Nasıl kaç sene oldu? Yani mesela yani yeni ya, mi? Tabii yeni. Yani aç sor nasıl bilirsiniz diye Muzip diyebilirim. En Muzip evladınız kim diye söylese tak diye adımı verir yani. O sayfanın kim müzikte dedi? Filistin Dozuman mı oldu? Onu sonra. dedi. <gülüyor> Dozuman oldu. Evet. O tip bir yaklaşım oldu ya. <gülüyor> o bende kalsın. Yani müzikten diye ben şey oldum. Ya o dedim miza oldu bir yaklaşım tarzı. Sizin kullanmanızı şaşırdım doğrusu dedim. Öyle. Siz de biz de. 45 yaşında ya. 40 yaşında müzikli tutukalacak. Aa olur mu? Esas müzikli 40'ından sonra başlar diye kitap var ya. Hiç de bir. Mu... Aa unzurmuş diye biliyoruz. Hiç de yok. bir Ah yok. Unzur mu? Ah olur mu? Muziplik yapmış olsam hiç işim yapmayacak Mesela sen o dönem Akif Bekir sana muzip dediği zaman Ege Resmen muziplik evet. yapmıştı sen. sen Sen muziplik yaptığını düşünüyor muydun? Önce kişinin kendisine sorulur Fahir Ben komiklik yaptığımı düşünüyordum muziplikmiş e, Tabi Akif Bekir'den daha iyi mi bileceksin? Evet ondan daha iyi Neyse de, yani beni hiç olmazsa yok. annem falan öyle muzip diyor Sana hey, hey Akif Bekir'ler diyor Ege'ye diyor ki Muzip diyor bu çocuk resmen muzip diyor ya o da yani biz bilmeseydik o isim de çıkmazdı ortaya muzip, muziplikle suçlanan. Ege, senin doğrusu... yanında birisi mi var? Bilin mi? Yo. Sen birileriyle mi konuşuyorsun orada? Evet <gülüyor> çubuk <gülüyor> <gülüyor> İyi afiyet olsun ya. Yok, yok tabii ki. Burada Aa. da vardı çubuk kreker. Keşke fırsatın olsaydı da seni burada ağırlasaydık. Ama artık bir dahaki sefer ediyoruz. Evet. Müziğli kızılılık derken reklama geldik çocuklar. Ne dersiniz? Hayır cumalar diyoruz. Hayır cumalar olsun. Evet. Mustehem. Herkese keyif olsun Ke diyoruz. Keyifli var. cumalar diyoruz. Keyif ötesi diyoruz. O zaman hepinize şöyle bak. Herkes telefonun başındayken ben reklama girerim. Ondan sonra. <gülüyor> Hep beraber müzik. Fahir reklam dedi yani 28 Şubat'ta tatbikat sahibi Zaten... dedi gösteriyor. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> Keyifler olsun. Biletler may bilet de diyorsun. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben sonradan ya... anladım. Espriyi ben sonradan anladım. Gir fay. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.50 oldu saati mevsim. O derse bağlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Boğazımda kalınca bir duvar örül halde olmasına rağmen. Piriket mi? Piriket. Vallahi piriketten duvarlar ördüler boğazlarıma. Piriketse acıtır fahir. Acıtıyor. Her Bile konuşma her iyi, laf. Zamanında iyi sulamadıysan onu o böyle şey yapar. Baya suladım da gene şey olmadı oktay. Randıman alamadım. Ama bana bir umut ışığı oldun. Cemre suya düşüyor dedin. Ondan sonra o da yetmiyor bir hafta sonra da dedin şeye düşüyor dedin havaya mı dedin nereye dedin Yok bugün havaya düşüyor Bugün havaya düşüyor işte haftaya da suya düşüyor, suya düşüyor. Birer evet. hafta arayla mı düşüyor onlar Yedi gün Yediş günde birer hafta arayla Birer hafta demeyelim sonuçta bu e, en eski takvimlerden birine göre yapılmış bir hesap En hafta, eski takvim dedi Hafta olmayabilir o işte Ne şey zamanlar diye geçer ne zamanlar Ahir zamanlar Ahir zamanlar mı ne işte e, o zamanlardan kalma takvimlere göre takvimlerden haberin yok diyoruz Oktay Bey ee, şöyle bakalım neler oldu ee, genel olarak bakacak olursak ben de gazetemi alayım seni yalnız bırakmayayım çünkü sadece sanki böyle senin omuzlarını atıyoruz mecliste ikinci round başladı iç Vallahi güvenlik kadar, evet e, kavga çıkmıştı biliyorsunuz yine olaylar çıktı dün. Ee, gene ya, tartışmalar. Günü biz burada uzun <gülüyor> uzun konuştuk. Ee, biliyorum. Özellikle Aslan de... e, cinayetini. Hı hı. E, onun dışında e, bu hafta boyunca sürdü kadın cinayetleri. Daha dün işte e, Antalya'da e, Antalya'dan vahşice e, yine bir tam anlamıyla kadın cinayeti geldi. E, haberi geldi daha doğrusu. Maalesef ki ama e, mecliste round e, round'da daha doğrusu güvenlik şey için çıkıldı, güvenlik İç güvenlik paketi için çıkıldı. Hı -hı. İç Hı. güvenlik paketi. Nedir, Demek ki ne doğ değildir? doğru. Mesajlar alınmış. Mesajlar alındı. Ee, zaten o bir gün. diye düşünüyorum ben. E, bilmiyorum. E, yani yanlış uyardı. E, yani ilk gün kavga biraz da şeye çıkmıştı biliyorsun. Ee, bir mola gerektiriyor. Herkes ona göre hazırlıklarını yapıyor. O bir, birbirlerini sınamayıydı. E, tarafların. Şöyle bir tarttılar birbirlerini. Bir tarttılar rakiplerini. Bugün iki, dün ikinci roundtu. Üçüncü round ne zaman bilmiyorum. Bir de kaç round üstünden onu bilmiyorum. Profesyonel maçlar 10-12 round sürüyor benim bildiğime. Belli biliyorum. olmaz. Belli olmaz. Sonuçta bu iç güvenlik yasası. Sonuçta, Öyle şeye gelmez yani. Sonuçta meclis yani genel kurulda olacak bir şey. Kurallar yeni yazılıyor. Kurallar belirleniyor. Kural olmayabilir efendim evet, Tek kural kuralsızlıktı D Kuralsızlıkmıştı Bir söylentiye göre 6 Mart'a kadar bu şeyin bitmesi lazım Neyin? Bu konunun bitmesi lazım Bu konu 6 Mart'a kadar biter mi ya O zaman aa, şey bekliyorlardır belki Cemre'nin düşmesini bekliyorlardır sen çok takıldın Cemre ile falan şey yok. İçeride çeşitli karabülüferler yanıyor. O sırada böyle roundlar ha. devam ediyor falan. Ha, o şekil diyorsun. Tabii. ikinci ha. round. Cemre memreli Memre diyorsun. Alakası yok diyorsun. Yok evet öyle gidecek. Ben bak. de her şeyi Cemre'ye bağlıyorum hayatımda şu anda. Yani hmm, benim bak. için hayatta birkaç dönüm noktası var. Bu da Cemre yani. Cemre, Cemre havaya sen... düşecek, suya düşecek, toprağa düşecek. Ne haber toprayım diyecek. Ve bunlar yaşanacak yani önümüzdeki günlerde. Oy. O zaman istersen biraz Türkiye'den çıkalım. Biraz çıkalım ya Türkiye'den çıkalım. Türkiye'den çıkıp nereye gideceğiz? Çıkmayınci çünkü şey oluyoruz, ne A oluyoruz? Aa, asaplar. Ee, çıkalım bir Bastın'a gidelim. İster misin? Gidelim Bastın. Sevdiğimiz ee, muhitlerden bir tanesi. Bastın'da e, belediye başkanından açıklama geldi. Biliyorsun yoğun kar yağışı var. Ha, o da şey ee, diye mi açıklama? Ne abim afat bu diye açıklama mı yaptı belediye? Afat, bak? afat demiş. Ee, yok orada e, oyun olsun diye Bastın'da e, Bastınlılar ee, ...şeyden atlıyorlarmış... Mi, Pen pencerelerin, ...pencerelerinden... ...evlerinin pencerelerinden karın üstüne atlıyorlarmış... Ee, ...normalde... ...değişik normal bir, bir kış, eğlence... ...normal bir kış... ...ortalama bir kışın... E, ...görüleceği kar miktarının... ...on katı kadar bir şu anda şey var... E, ...kar var... ...bastam merkezde... ...şöyle söyleyeyim... ...normalde bir santim falan yağıyorsa... ...on santim yağıyor demektir bu on katı... <gülüyor> ...on santim kar da... ...valla ikinci kattan atlarsan... ...seni pek kurtarmaz gibi geliyor... Amman dikkat demiş bastım Belediye Başkanı Böyle eğlence olmaz olsun ee, Yapmayın demiş Atlamayın demiş e, Pencerelerden atlamayın demiş Martin Walsh ismini de söyleyelim de yani şey gibi olmasın Böyle Sayın Belediye Başkanımız ee, Sayın Walsh öyle demiş bu demiş çok demiş saçma bir şey demiş. Ölümle sonuçlanabilir demiş. Amman Amman demiş, demiş ama demiş atlamayın Ne kadar garip belediye başkanları var ya değil mi? en büyük dertlerine bakıyor. Halkımız atlıyor, canlardan atlıyor. Atlamayınız. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çünkü büyük. bir belediye ne yapması lazım? İlk başta vatandaşlarının can güvenliğini, güvenliğini sağlaması, sağlaması lazım. lazım. Onu e, ilk As Önce yani. can, sonra asfalt. Önce can, sonra canan demiş Martin Walsh. Cemre'den bahsetmiş mi? Çünkü cemre düşmesi sadece bizde I mi olur? bir unutturayım ben sana bu cemre konusunu ya. Ay, çok cemre ay, lafını mı çok sevdin sen bu sene? Yani bugün daha doğrusu. Yok, yani bana manasız geliyor. Yani böyle abi biraz da böyle hani yerde kar olmasaydı falan filan bir 10 derece daha sıcak olsaydı o zaman böyle bir şey gelirdi de şimdi kandırılmış hissediyorum kendimi. Cemre falan yok diyorsun, değil mi? Yani cemre acaba hiç öyle bir şey yok Havaya aslında. Hayır, düşecek zaten bugün yani buza düşse mesela ye, toprağa düşecek desem o zaman, kandırılmış hissin olsun da Havaya düşünce zaten havada diyorsun E ne olacak zaten yanından itibaren hava ılımaya başlıyor biliyorsun Ilımanjero diyoruz Ilımanjero'ya evet. geçme e, aşamasında şu hı -hı, anda hı, Pazar hı. gününden itibaren tamamen ımıl ımıl Tabii o havaya düşen neyin, o etkisi? Işte neyin etkisi ben şimdi söylüyorum işte Neyin etkisi? Cemre'ni Teşekkür ediyorum o kadar. <Gülüyor> Onu hiç söylemeyeceksin zannettim Arada bugün bana Cemre diye uyar tamam mı? Belki Ce de adımı değiştirmem lazım Tevfik, Cemre, Fahir oyunç mü? Yok canım bir tanesini atacağız artık yani o kadar Ay. da değil. <gülüyor> ne kadar büyük fedakarlık yaptık Fahir. Yani yıllardır taşıdığını. Hangisini bir adınızı atacak bir olsanız hangisini, hangisini atardınız? Neden? Ya, onu öyle değil telefonda şey diye soruyorlar size hangi adınızla hitap edelim diye. Bana Cemre din diyeceğim bundan sonra bankadan falan ararlarsa. Ne kadar güzel ya o da acaba yazılı standart kurallar arasında mı? Valla bilmiyorum ne şeylerde mi? Call center'lar mı? E tabii o çok şey ya böyle <gülüyor> düğmesine basmışsın gibi konuşuyorlar ya. Evet. O Size hangi adınızla hitap etmemi istersiniz? Çok hakikaten çok cefa. Baba cefa, deba. Cefadı Cefa adı çekilen bir iş yani o tahmin ediyorum da. Bu demek ki ilk sırada onu soruyor. iki isimli olan kişiye hangi ismini kullanmamızı isterseniz efendim. İlk soru demek ki. Yok e, dayı hadi reklam şeye gideceğiz bir parça dinleyelim. Sonra haberlar mı? Sonra haberlar, haberlar, haberlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Uydu'nun sesi sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Bu da yeni saatin en güzel başladığının en güzel göstergesi. <gülüyor> Mikrofon çekilme sesi. Vallahi Oktay Bey helal olsun. 45 yıllık radyocususunuz. İlk kez başınıza geliyor sanırım. Bazen unutuluyor işte fairek dinleyici yani evet. telefonumuzu açık unutmuşuz. Evet, ne atlasa. Ya yayında telefonumuz fik fikleyince onu açık mı bırakmışsınız? Dinleçten... Bütün yeni dinlediler mi yani dinleçten telefondan? Diye. Hayır yok telefonumuzu sesini açık unutmuşuz anlamında mesajlar gelince fik fik fik fik fik fik fik yayında duyuldu. Ha ben de telefonu bazen hani birisiyle konuşursun sonra telefonu kapatmazsın ya ha. ya daha doğrusu kapattın zannedersin de sonra da arkasından sallarda sallarsın. Bir şey olur falan filan. Ay salak bu da beni arıyor yine falan gibi böyle bir şeyler. Sen ben mesela aradıktan sonra öyle mi diyorsun? Ben hiç... salak gene aradı beni. <gülüyor> ben hiç dinlemiyorum. Ay manyak vallahi bu ya Bundan diye. sonra dinleyeceğim Fahir. Ben yani. öyle bir durumda bir, birkaç kere oldu ben hatırlıyorum da utanıp kapatıyorum. Yani ben şey tarafında oluyorum telefonu karşıdaki kapatmamış oluyor. Hı -hı. Mesela yanındakiyle konuşuyor falan filan. Hmm. Peki hiç böyle şeyler aslında. Cepteyken mı? mesela sen yaptın bir kere onu. Ne yap? Cepteyken aradım beni. Cepteyken mi? cebindeyken ya da yanında yamacındayken bir şekilde arıyorsun. Hı -hı. Ortam konuşmanı duyup dinliyorum seni. Nasıl ortamlarda nasıl konuşuyorum ortam? Ortam dinlemesi yaptım yani sana. Nasıldı? Ama sen beni aradın. İşte ben dinleyemiyorum, utanıyorum. Nasıl Hemen ya? kapatıyorum sonra. Aa, hiç merak etmiyor musun? Ya merak ediyorum şu nasıl konuşuyorlar canım. falan filan. Merak diye. etmek başka bir şey. Merak ediyorsun ama senin nezih tarafında kapatmanı söylüyor. Bir Bilmiyorum, belki de orada bir şey korkusu var. Ne? Bu mesela bir tek ne korkusu oktay, ne korkusu? Dur <gülüyor> bakayım, ee... evet, o eliyle yaptığı şey doğru. Yani tam tam öyle değil de böyle bir. Ee düşünceleri okuma diye bir şey olsa mesela. Hı hı. Gerçek düşünceleri mesela okuma. Gerçek düşünceleri okuma. Kimsenin ne dostu kalır ne arkadaşı kalır. Korkutucu bir şey. Bu da böyle bir şey galiba. Ha. Ay şimdi dur. Hiç ter başınıza geldi mi peki? Şeyiz... Oktay Bey yani böyle bir şeyle yani hiç mi dinlemediniz? Hiç mi böyle bir şeye karşılaştınız? Ortam dinlemesi mi? Yani ortam dinlemesi olur veya sizin ortamınızın dinlenmesi olur. Hmm. Ben ortamdayken birilerinin bizi duyduğunu başka biri konuşurken ama. Ee, onu şey yaptım, onu fark ettim. Olay da çıkmıştı o zaman. Yani siz birilerinin hakkında gıybet yaparken... E ben yapmıyordum. Benim olduğum ortamda işte... Başkası hakkında 3 gıybet. 3 başkası hakkında gıybet yapılırken... Peki sen orada hiç şey yapmadın mı arkadaşlar böyle konuşmayın? Yaptığınızın adı gıybet, ölü etki, çiğnemekle eşdeğerdir diye uyarmadın <gülüyor> mı arkadaşlarını? Yoksa Tam... böyle sessiz kalıp oradan mı sıyırıldın? Sessiz kalıp o anın zevkini yaşamaya bırakmıştım kendimi. Tam o uyarıyı yapacaktım Fahir... O sırada işte o ortam dinlemesi yapan kişi geldi. Ha. Ortama. Ortam dinlemesi. Ya soralım o zaman dinleyicilerimizin başına gelmişti belki ortam dinlemesi geldi mi başınıza? Ee, geldiyse nasıl geldi? Ettiniz mi? bir şeyleri duydunuz mu? Ya da yani, gıybet ederken başka evet. biri sizi duydu mu? O kişi daha doğrusu. Duyduysa ne duydunuz? Bunları paylaşın bizle. Biz de senin bu paylaşımlarınızı mesela... karşılıksız bırakmayalım. Evet ben mesela senin öyle bir şeyin olduğunu biliyorum Fahir. Neyin? Öyle bir heyecanın olduğunu biliyorum. Ben hastasıyım böyle ortam dinlemesin. Ben yarım saat 45 dakika... Acaba bir şey çıkar mı diye dinlediğim zamanlar olmuştur. Ortam dinlemesini tamam ben de mesela dükkanda olduğum zaman yan masaları ben de dinliyorum. Öyle değil canım ortam dinlemesini. Ama yani o yan masanın Telefonda. bizimle ilgili konuşmadığı çok net. Yok canım konuştukları da oluyor. Ben hiç denk gelmedim işte. Hep böyle bir kendi arkadaşları kendi çevresi çevirisi... Ke kendi Hayat gündemleri. bizim etrafımızda dönmüyor diyorsunuz yani. Ondan sonra böyle bir şey hakkında, sevgililer hakkında, bir arkadaşının durumu hakkında falan, üçüncü kişiler hakkında. O da mesela çok zevkli. Hiç tanımadığın biri hakkında böyle bir dinle, Bu dinlemek sorulur? daha zevkli. Bu nasıl sorulur ya? Hiç telefonda şey başınıza geldi mi? Birisini aradığınızda... Tele Karşıdaki telefonu kapatmadı konuşma bitiminde. Karşıdaki veya siz kapatmamışsınız. Ondan sonra... ...karşıdakiyle veya yakınları hakkında böyle bir gıybet durumları olmuş... ...oradan bir olay çıktı mı hiç? Çok uzun soru olduğu için istersen Word'de yazayım ben bunu. Bunu Word'de yaz. Onu güzel bir Excel tablosuna geçir. Ondan sonra onu şeyde... Tüm dinleyicilerimizle... ...Photoshop'ta hallederiz. Mail oktan. olarak paylaşım ondan sonra. Evet, mail olarak ben mail, mail mail önemli. Mail önemli. Bakalım hattımızda bir dinleyicimiz var tahmin ediyorum. Bakalım nasıl anlaşılmış soru? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Evet gıybet kraliçesiyle beraberiz. Günaydın kimle görüşüyoruz? Gizem Hanım merhabalar Merhaba Gizem. hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Neredesiniz Bizim... Gizem Hanım? Önce biraz böyle bir gözümüzde canlandıralım nerede olduğunuzu. Aa, şu an katının önündeyim şirkete gitmeye çalışıyorum Ostime. Çok güzel. Eddikten Ostime. Hoş bir yolculuk sizi bekliyor yani. Evet evet çok çok hoş. Araba alan mı? Buyurun Arabalan. Arabalan ne kadar güzel. Şirket ara arabası mı hususi arabalan mı? Şirket arabası. Ne kadar güzel. En güzel araba çünkü şirket arabasıymıştı. Evet, evet. Siz, Siz sanki araba mes şirketi. mesleğiniz gereği daha doğrusu yaptığınız iş gereği Gizem Hanım, böyle çok telefonla konuşan bir alanınız e, var gibi sizin gibi sanki. <gülüyor> Allah Allah nereden anladınız ya çok enteresan Bilmem öyle bir şey geldi <gülüyor> öyle yani bir, Yani öyle bir içimize doğu verdi bir anda Peki, Evet, gizem evet Hanım sürekli o... telefonla konuşuyorum Şimdi konuşurken de arkadan sürekli telefon çalıyor Aman boşverin şaşlayın, Aman. Ee, sabah, şey, sabah. hiç açtın Sabah sabah Hatta şöyle söyleyeyim umurumda değil, değil. Peki, <gülüyor> Umurumda değil Gizem buyurun. Hanım buyurun olay ne zaman Gerçekleşti olayın e, Tarafları kimlerdi e, Nasıl nedir e, paylaşın lütfen aslında olay oldukça tehlikeli bir olaydı. Yani e, abimin ve eşinin boşanmasına kadar gidebilirdi ama. Yapmayın e, ya bu. A, şu anda boşanıklar mı edildi. değiller mi? Yok, yok şu anda birlikteler. Bir, 4-5 yıl önce evet. e, ilk yeğenim dünyaya geldiğinde onlar Antalya'da yaşıyor. Tamam. E, Annem dünürü arıyor. Hmm. Yani, yani... abimin eşinin ailesi. E, tamam canım dünür onlar kısmını biliyorsun. Evet. Hı -hı. Onlar da Ankara'da. Onlar da Ankara'da. Biz Ankara'dayız. Fakat e, konu başı solan çocuk Antalya'da. Torun. torun evet ee, ilk Annem dünürü, dünürü arıyor ve diyor ki işte e, kızım çok zorlanıyor. İşte siz gidemez misiniz Antalya'ya bakamaz mısınız? Hmm. Bakıcısı var ama işte yardım etmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Annenize diyor değil mi İlzam Hanım? Tabii, tabii diyor. Tamam. Peki dünür gidiyor Annen mu? Gidiyor. Yani e, ee, hanımefendinin yok, annesi. Yok dünür gitmiyor ama anneme böyle bir şey söylüyor. Allah Allah. Ee, annem de böyle güzel güzel konuşuyor. Tabii ki ne olacak gibi böyle tatlı tatlı. Sonra o zamanlar böyle kapaklı telefonlar var ve normalde kapattığımızda telefon kapanıyor. Evet. Ee, ama annem araya parmağımı koyuyorlar yanlışlıkla ve o sırada oynuyor kapağıyla. Kapattıktan sonra biz de ortamdayız başlıyor konuşmaya. Bunlar zaten çocuğu gerçekten sevmiyor. Sevselerdi giderlerdi. Ee, i̇şte... Bir de aramış bana emir veriyor. git diye. bav. Valla tüylerim evet. şu anda diken diken oluyor. Hiç <gülüyor> annenizi ve dünlüğünü tanımama var abi. E sonra? Hanım, hanımefendi hakkında bayağı bir atlı tuttu annem 5 dakika falan. Tamam. Tabi e, hanımefendi dinliyor doğal olarak kapatmıyor. Sonra telefon e, bir şekilde artık annem sonlanıyor telefon atması tutması. Tamam. Kadın kapatıyor yaklaşık bir saat sonra annem telefon tekrar çaldı. Hey. E, hanımefendi diyor. Tamam. İşte, ben sizi dinledim. Her şeyi duydum. Ee, siz benim hakkımda böyle böyle dediniz. Ee, çok kırıldım. Bu arada bir de ağlıyor tabii telefonda. Tabii annem bir anda haksız durumdayken haksız duruma düşüyor. <gülüyor> yani, ee, toparlamak için e, bayağı bir uğraştılar arayı. Ne dedi? Nasıl toparladılar? Ee, annem... Ne dediler? Yani tabii inkar edemezsiniz o saatten sonra. Yani her şeyi söylemişsiniz ve içmen direkt konuşmanın ardından hani ben demedim o dedi. Ay televizyondu. Montaj diyemez montaj size. falan da diyemen. O zaman, o, zaman evet. o teknoloji, o teknoloji yok 4-5 sene önce. Tabii tabii. Ya işte ben de e, biraz sinirle söyledim gibi gibi böyle. Ama ne kadar süre sürede toparladılar evet. çok ayıptır sorması. <gülüyor> Yani biz o akşam onlara gittik oturmaya zaten. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ay bak annenize de dert olmuş ama o da gerçekten üzülmüş tabii, yani. Tabii, tabii. O yalan yani, dolan özür değil yani. çıktı yani. Ee, peki ama şeye... Ama sonra ciddi bir böyle kaynaşma oldu. Daha samimi oldular. Peki şeye yansıdı mı? Abiyle ee, hanımefendiye Yenine yansıdı, mi, yansıdı mı ee, Yok Allah'tan e, abimin eşi ve annesinin böyle huyunu çok iyi biliyordu. Ya annem işte anne boş var dedi. Böyle geçti ama... Sonuçta çok farklı karakterlerde insanlar olsaydı bir bir problem ortaya çıkabilirdi. İkinci bebek oldu mu peki? E, oldu. E, oldu evet. Onun üzerine <gülüyor> bir telefon görüşmesi oldu mu? Yok o zaman annem artık hiç sorgu sual etmeden. Hemen koşarak gitti, gitti değil mi? Hemen kalktı. gitti. Tabii, tabii. Vay be yalnız Vay dün, be. dünürü de yani fenaymış. Yani. Bütün planları yapmış yani. <gülüyor> tıkır tıkır e, vallahi. Oldu. Neyse şu anda her şey güzel. Almış. Ay çok tamam, güzel. Tamam, İçimiz tamam. rahatladı. Ay teşekkür ederiz Gizem Hanım. Valla tatlıya bağlanmasını o kadar. Karnımda böyle kelebekler uçuşuyordu. <gülüyor> şu anda oturdular yani. Evet. Çok güzel. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. sağ olun. size de kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. İrem Hanım demiş ki o telefon olayı benim başıma geldi 3 ay önce demiş. Ee, eski erkek arkadaşım o dönemki erkek arkadaş herhalde telefonu kapatmadı bir 15 dakika dinledim. 3 ay önce de ayrıldık demiş. Yani, yani bu olay olduğu zaman. Ay keşke detay verseydi. Böyle detaysız da şey anlaşılmıyor ki. Bir ne detayı mı? verecek? Adamın gevezi olduğu ortaya çıkmış. Telefonu kapattıktan sonra 15 dakika, dakika konuşulur, konuşulur mu ya? ya? Kendi kendine bir de. Konuşacaksan sevgilinle konuş. Şey bir şey yapacaksan. Bir de ne konuştuysa tabii. Belki İraban Hanım'la ilgili bir şey söylememiştir de. Bir ay ne, hmm. ne yavan herifmiş bu falan diye de ayrılmış olabilir. Hayır başka bir şey diyeceksin diye çok korktum. Her, herif yani çok özür dilerim. Hırt falan diyecek. Hırt kelimesi nedir? Oktay biraz açıklar mısın? Olgunlaşmamış anlamında mı kullanılıyor genel olarak? Ee, tam bilemiyorum Fahir ya. Anladım tamam. Peki teşekkür ediyorum. Açıkcası... O zaman şöyle yapıyorum Oktay Bey. Belki ilerleyen dakikalarda telefonu almaya devam ederiz. Güzel bir reklam dinleyelim bence. In my opinion. After that. Okey. Haa şeymiş hırt. Evet, Oktay Bey hırt kelimesinin anlamını verecek ve reklama öyle gideceğiz sevgili dinleyiciler. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Ee, çok şey olduğu halde... Çok e, ne olduğu halde? Kaba olduğu halde e, kendini böyle çok şey gören, e, nazik gören hmm. e, ve e, yersiz çıkışlar yapan kişiye... Sen büyük argo sözlüğünden edelim. falan bakıyorsun? Evet. Ha, tamam. Yersiz çıkışlarıyla gönlümüze taht kuranlar köşesinde. Teşekkürler. Hırtın anlamını öğrendik. Birazdan da cümle içinde kullanacağız. Pazardan hırt aldım gibi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.30 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 20 Şubat 2015 Cuma sabahındayız. Bu da böyle bir kenara yazılsın. Takvimlerden haberin yok demeyin. Aman dikkatliyoruz. Buzda kaymayın düşmeyin. Ee, gizli buzlanma artık şımardı iyice. Gizli... Nasıl hala mı gizli buzlanma var ya? Yok işte kendini gizlemeden falan her taraf buz. Aleni buz yani. Her taraf buz. Ama rahat olun çünkü havaya Cemre düşü şu anda. Şu Bilimizde. bu dakikalar itibariyle gün boyunca düşecek. Evet düşmeye de devam edecek. Az önce konuştuk ee, telefonlar da geliyordu fakat reklam esnasında bakalım bundan sonrasında gelecek mi ee, geliyorsa nasıl gelecek ee, onları az sonra göreceğiz. Onu Twitter'dan ben soramadım Fahir ee, dedim yani bugünkü sorumuzu soramıyoruz dedim ama dedim. Şu dedim, örnek, örnek bir olay, cevaptır diyerek yani dedim. Örnek olay. E... İrem Hanım'ın cevabını örnek örnek olsun, hepimize örnek olsun diye gönderdim. İbret vesikası da diyebiliriz değil bir mi? Bir kere daha siz yayından buyurun anlatın ki dinleyicilerimiz şey olsun. Nasıl, bir sor, daha ben anlatamadığımız şeyi nasıl ben şey i̇şte yazamadım? Örde de yazamadım ben çünkü. Ya böyle telefon şey olur da... <gülüyor> Hani böyle vardır ya sevgili dinleyiciler. Hani vardır da açık kalır da arkasından şey yaparsınız da böyle şeyler olur ya. Telefonu kapatmış gibi hissedip konuşmaya devam edersiniz ya da karşıdaki telefonu kapatmış gibi hissederdi siz dinlersiniz ya. Kandıran yani. telefon görüşmeleri. Aslında birebir telefon görüşmesi dedi. Siz kapattığınızı zannediyorsunuz ama meğersem kapanmamış o telefon. Ondan sonra o telefonu açan hakkında veya onun çevresi hakkında ileri geri Gıybetin dibine vurduğunuz dakikalarda hiç utandınız, haklıyken haksız duruma düştünüz oldum. Çünkü aslında Gizem Hanım anlattı, e, annesinin dünürleriyle olan e, mücadelesini. Evet, muhabbeti. Muhabbet, evet. Muhabbet birden nasıl gerilime döndü. Bu arada İrem Hanım şey demişti ya, 3 ay önce öyle böyle eski erkek arkadaşımın telefon konuşmasını hmm. duydum sonra ayrıldım diye ee, yani hırt kelimesini kullanmıştık biz de yayında Vallahi olabilir mi acaba diye. Yani hırt mı Çok ki var bir tanım, tanım oldu diye hatırlatmış mi? bize evet. Ay teşekkür ederiz. Yani kibarlıkta üstümüze şey tanıma İsterseniz böyle kibar kibar bir sürü kelimeler var bizde onları da yeri geldikçe kullanırız. Tamam zaman kullanacağız evet. Evet o zaman şöyle yapalım ee, var mı şeyden gelen Twitter'dan? İnternetimiz şişti. Şişti mi? Hmm. Valla yalan gibi ama gerçekten şişti yani. Valla sevgili dinleyiciler kusura bakmayın kar buz bir taraftan interneti şişiriyor. E, bir taraftan da cemre düşüyor havaya. E, i̇nternet nereden geliyor? Haveden geliyor. Sen, sen hiç duymadın mı ya? Sen duymuyorsundur farkesin. Yok vallahi hiç duymadım. Hiç öyle şey. Ortam mi? dinlemesi peki? Kapının Ort yanından gidip böyle. Onlar da bir randıman aldığım bir şey olmadı yani olsa keşke. Nasıl olmadı ya? Biliyorum ben bir hikayem var senin. Hikaye anı yaşanmış. Ya ortam dinlerim ayrı. Gizli gizli de dinlerim. Yani sanki evde yokmuşum gibidir şey gibidir ortamlarda acaba. Ya ev olmasına gerek yok iş, yerindedir i̇ş ben, yerinde de. İş yerinde, yerinde bir biliyorum böyle kapı, gidip. Kapı dinlerim şey yaparım. Kaşlarını kaldırarak çok sessiz olduğunu düşünerek oralarda durduğun zamanı. Tamam onları hep yaparım ama yani hiç öyle çok, çok <gülüyor> randımanlı. <gülüyor> kedi gibi tarif ettim seni ama yani öyle sempatik bir hali canlandırsın gibi Kedi gibidir o şey. kedi kedi. Gözünde. Her böyle gidip böyle diye. Benim annem yapar mesela telefonu ıı, kapatmadan önce hep bir yorumu olur annemi. Yani mesela veda ederim. Günün yorumu mu? Günün yorumu gibi. Konuşmanın özeti. Şey diye mesela işte anne bugün uğrayamayacağım yarın geleyim falan filan diye. Ondan ha. sonra böyle kapatırken Onunla konuştuktan sonra en son cümle hadi görüşürüz hoşçakal falan falan. yanında biri olsun olmasın babam olsun olmasın veya başka biri ablam falan olmadığı zaman da şey, ne yapsın işte o da oraya gidiyor Falan gibi böyle kısık sesle <gülüyor> ama böyle tam kapatmadan şöyle öyle bir yorumu olur her zaman. Kapanış cümlesidir o. Ay ne kadar Hah. güzel. Onu, o lafı ettiğine göre kapatabilirim artık diye. Ha. Ama onda bile şey yapamıyorum mesela. Bakayım daha ne acaba nasıl devam ediyor bu konuşma kendi kendine olan bu konuşma diyemiyorum. Kapatıyorum ben hemen. Valla benim annemle görüşmelerim genelde Denizli'de Sarayköy'deyken e, macerasını dinlemekle bitiyor. O ne ya? Ya işte Denizli'de Sarayköy macerasını bilmiyor musun? Valla açar sorarım ondan sonra bütün dinleyicilerimiz öğrenir. Yani <gülüyor> Sarayköy'de ne maceralar ne maceralar sene 1955. Hadi canım. Olaylar olaylar Oktay yani bildiğin gibi değil 60 sene öncesi ama ne 60'ı ne 60'ı. Belin Hanım cevap atmış. Buyursun ne ee, demiş? sorduğumuz Twitter'da sormuştuk biliyorsun. Ee, bir önceki Retweet örnek cevaplıdır. Size o tip bir şey oldu mu diye Beynin yargış demiş ki olmadı. Teşekkürler. teşekkürler demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Beyin Hanım. Katılımı için teşekkürler. O zaman ben gazetelere dönme taraftarıyım. Buyurun dönün şu bakalım. Şu an itibariyle dönüyorum. Ülkemiz 2100 yılında nasıl olacak? Ülkemiz mi? Ülkemiz. 2100 yılında Türkiye'nin iklimi adlı konferansa hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. tamam. Sen ne açıdan? Sosyokültürel, politik. Ne bileyim yani bir pek çok açıdan olabilir. Ee, o zaman Olmayabilir mesela. Olabilirdi olmayabilirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü. Dikkat ederseniz meteoroloji değil meteoroloji Oktay Bey. Aman dikkat diyoruz. Ee, Profesör Doktor Levent Şaylan. Türkiye'de 2100 yılına kadar yağışlarda %20 düşüş. Sıcaklıklardaysa 4-5 derece artış olacağını öngördük gördüklerini söyledi. Teşekkürler. Paylaşım için teşekkürler. Biraz zayıf bir açıklama. Yani Yok, 4, 5 derece tamam çok çok yüksek bir art ortalamalar şey hiçbir değil da. gibi geliyor ama düşün yani normalde e, 30 derece sıcaklık olacakken 34-35 derece gibi ciddi sıcaklık Orada biz dinleyenler olarak bundan 100 sene sonraki durumla haftaya e, olan durum arasında net bir ayrım yapamıyoruz kafamızda dinleyenler olarak. Yani mesela ha, Levent Hoca şey deseydi ya da onun yerine haftaya 4-5 derece daha yükselecek hava. ne Ama kadar? Maksat yükselsin de gidelim işte falan diye. 2100'de şöyle olur. Ama 2100'e 2100 kim öyle kim kalacak? Şöyle söyleyeyim, hepimiz öyle, bazıları kala. Yani bazıları kala olur mu? E olur canım. Yani şimdi olur tabii olur. E olur, olur canım olur. yani. Şöyle bir şeye bakıyoruz. Gönül ister ki hepimiz, hepimiz kala. kalalım. Ha, hepimiz kala. Ama maalesef Maalesef. Maalesef. Onun da İklim bilgisini değişik... vermiş mi? Yani onun da bilgisini galiba hepimiz o zamana roket gibi bir açıklaması var Levent Hoca'nın. İklim... Ortalamada mı 4-5 derece artacak? Ortalamada 4-5 derece artacak. İklim değişikliklerinin bölgesel bazlı açıklamalarını yapıyorum. Buyurun. Ee, İç Anadolu bölgesi bu koşullardan en fazla etkilenecek e, bölgemiz olarak tarihteki yerini alacak. E, İç Anadolu bölgesinde tahıl üretimi maalesef yani Oktay Konya Ovası biliyorsun bir tahıl ambarıydı Zaten Türkiye'de. o konu kapandı galiba herhalde. O e, okul kitaplarında bildiği kadarıyla şey yapıyor galiba da yani o konu çoktan kapandı. Öyle bir durum Tabii yok. Yer suları bitti, şeyler bitti falan filan. Obruklar, obruklar derken Konya Obru diye koca bir e, çukura döndü. Yağışın artması veya azalmasında e, falanlar filanlar. E, yani işte yani diğer yerlerde pek bir numara yok ya. varsa yoksa İç Anadolu demiş Levent Hoca. Şöyle bir bakıyorum. Ben de çok hevesle okumuştum. Bu konferansa hevesle katıldım ama maalesef aradığımızı Sen bulamadım. Sen evet geçen gün gittin katıldın. Notlarını aldın. Ee, tekrar okuduğun zaman pek bir Sonuç olmadığını. Yakın almış. gelecekten bahsedelim. Havalar ısınıyor. Yani onun da haberini verelim. Önümüzdeki günler hak eden yaldır yaldır, ımıl ımıl güzel günler bizi bekliyor olacak. Yüzyıl yıl sonrasından değil ama en azından bir hafta haftaya'dan. sonrasından, haftayadan haber verelim. Bu da hepinize bir müjde olsun. İyi bakalım. Cemre ile başladık hava sıcaklığıyla e, devam et programımız. Evet bakalım ne var başka şöyle bir bakıyorum o ses errevisiona gidiyor hangi ses Erevizyon'a gidiyor evet o ses Türkiye'den birisi Erevizyon şeylerine katılıyor o da olur kim katılıyormuş Ernur ee, Hüseyinov Azerbaycanlı e, tamam Elnur... işte o zaten birinci olan çocuk o evet dört e, yıllık tarihte rekor kırdı e, ülkesinden de müjdeli haber geldi Azerbaycan'lı yetkililer o ses Türkiye'deki performansı ile dikkat çeken Ernur Hüseyinov'u Mayıs 2015'te yapılacak Erevizyon şarkı yarışmasına göndermeye hak kazandı. O yani zaman daha verdiler. önce de katılmıştı falan gibi şeyler vardı. Onu bilemeyeceğim Oktay Bey. Onu bilemeyeceğim. Evet 2008'de Day After Day adlı şarkısıyla yine Azerbaycan'ı temsil etmiş maalesef. Ha, 8. Olmuş, olmuş değil mi? De, Yanlış tabii. hatırlamıyorum ben. Tabi tabi Ernur daha önce de e, şeyleri yapmış. Ne derler ona? Aha disco başladı ya. Disco başladı o zaman evet. hadi Sevgiliyim biraz dans şeyler, edelim. Disco. Bir dakika. Ay yok bunu şey yapamayacağım. Yapmayalım bunu evet. evet. Başka başka bir tip disco hayır. Evet, başka tip bir disco dedin. Disco deyince bak şöyle gelir. Ee, ben size söyleyeyim. Ee, Disco'nun kralı kimdir? Domino. Yok. Domino dancing. Ee, hadi. Hayır. Şeyin kralı bir kere şöyle söyleyeyim Disco'nun kralı Kralı Earth... mı kralı çası mı? Kralı kralı Earth Wind and Fire'dır ee, O da bu şekilde gelir Veya ee, Şöyle yapayım ha, ha Şöyle disco ise iş... Bari o ah. senin... şarkıdaki dırırt karışıyor Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bey teşekkür ediyoruz o mikrofon taşıma sesinizi e, dinleyicilerimiz Yine arızalı. mi geldi? Yine geldi biraz Ay geldi Allah Allah. Biraz geldi programın da sonuna geldik ee, Yavaş yavaş kapanış yapacağız Günün özetini e, alacağız sizlerden Ne diyoruz ne bitiyoruz yani Nasıl bitiriyoruz Bugün haftayı da bitiriyoruz biliyorsun Bugün haftayı da bitiriyoruz ee, Umalım haftaya daha güzel bir hafta olsun Daha güzel başlayalım evet, haftaya bu haftayı, bu haftayı saymıyoruz bit artık Bit artık 2015 diyorum. Bir artık 2015 diyelim ve ondan medet umalım. Ama hafta sonu şeyimiz var, bir toplanmamız var onu söyleyelim. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cumartesi günü yarın hı hı. buluşmalar düzenledi. Ankara'daki buluşma saat 15'te Güven Park'ta kadınlar sadece kadın oldukları için öldürülüyor. Kadın katillerine indirim değil ağır ceza istiyoruz diye. Bu ee, yarın değil mi? Cumartesi evet, günü. Evet yarın. Ee, Ankara'da saat 3'te Güven Park'ta buluşuluyor. İstanbul'da yine yarın saat 19.30'da e, Kadıköy'de Boğa'da buluşulacak. İzmir'de de 18'de Alsancak'ta Kıbrıs şehitlerinde e, Tansaş önünde buluşulacak. Ee, bunu da biz aynı zamanda Twitter'dan da paylaşacağız. Şu anda bizi dinleyen dinleyen, dinleyen dinleyicilerimiz için. Ee, yarın saat 3'te orada buluşuruz diyoruz. Evet. Ve haftaya da daha güzel bir hafta Olması umuduyla Hem havalar da biraz şey olacak ya Fahir Bey Biraz da... kırılacak en azından evet. evet değil mi Böyle soğuk havalar şey yapıyor Böyle durumlarda insanlar Bir evden çıkası gelmiyor bir şey oluyor Havalar biraz daha güzel olacak Katılım da daha iyi olacak diye tahmin ediyoruz Evet öyle umalım ee, Güzel bir haftaya Şahane bir hafta sonu Güzel bir hafta ha, sonu. Güzel bir hafta bizi bekliyordur i̇nşallah. Umarız inşallah. inşallah diyoruz Oktay Bey Buyurun. Umarız diyoruz Başka ne diyebiliriz ki yani? Başka bir şey de diyebilmek. Um, umut edelim diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Yeniden birlikte olay Zaus, pazartesi günü o zamana dek hoşçakalın. Hoşçakalın.